Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hitap edildiği şeklinde tefsir edilir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen Resulüm Geceliğin katta az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Nisfehu evin kus minhu kalilâ Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'anı tertil ile düşünerek oku. Biz sana pek ağır bir söz vahiy edeceğiz. <gülüyor> Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. Halbuki, <gülüyor> Gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. <gülüyor> Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O'na yönel. رَبُّ <gülüyor> الْمَشْرِقِ o doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın, yalnız ona güven. وَاسْبِرْ Onların söylediklerine karşı sabret, güzel bir tavırla onlardan uzak dur. Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. İnne ledeynâ enkâlen ve cehîmâ, ve ta'aman da ve azâben elîmâ. Hakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. <gülüyor> Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir. Bakın, ey Mekkeliler, ey bütün insanlar, biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de, Hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz <gülüyor> O günün dehşetinden gök bile çatlar Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir İnne bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen, Rabbine varan yolu tutar. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُفَي الْلَيْلِ وَمِصْفَهُ وَثُلُفَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكْ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله هو خيرا وأعظم أَجْرًا الله إن الله غَفُورٌ الرحيم. Senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını Bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki, aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki, kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin, muhakkak ki Allah... Gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı boldur.